Euz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve's salatu ve's selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Saygıdeğer dinleyenler Bugün Riyazu Salihin hadis kitabımızın 6. babı olan takva ile ilgili ayet ve hadisleri aktarmaya çalışacağım inşallah. Ali İmran Suresi Ayet 102'de Rabbimiz buyuruyor Ey iman edenler! Allah'a onun şanına yaraşır biçimde ve gücünüz yettiği ölçüde saygı ve bağlılık gösterin ve ancak ona yürekten boyun eğen bir Müslüman olarak can verin. Son nefesinize kadar Allah'a boyun eğin Hiçbir zaman ona itaat ve teslimiyetten ayrılmayın. Tevabun suresi ayet 16'da yine Rabbimiz buyuruyor, O halde bu muhteşem ödülü kazanmak için gücünüzün yettiğince Allah'a saygıyla bağlanarak, kötülüklerden, günahlardan korunun. Onun çağrısına kulak verin, emirlerine gönülden itaat edin ve zebaş ettiği nimetlerden bir kısmını, kendi iyiliğiniz için onun yolunda harcayın. Unutmayın her kim kıskançlık, cimrilik, kibir gibi bencilce tutkulardan kendisini kurursa, işte dünyada ve ahirette kurtuluşa erenler onlardır. Ahzab suresi ayet 70 Ey iman edenler! Allah'tan gelen buyduklara sımsıkı sarılarak, kötülüğün her çeşidinden titizlikle sakının. Sizin veya sevdiklerinizin aleyhine bile olsa daima doğru söz söyleyin. Talak 2 ve 3. ayetlerde Rabbimiz buyuruyor. Her kim Allah'ın emir ve yasaklarına karşı dikkatli ve saygılı davranırsa Allah ona her dara düştüğünde bir çıkış yolu gösterecek ve ona hiç ummadığı yerden nimetler bahşedecektir. Evet. Her kim Allah'a güvenir ve onun koruması altına girerse bilsin ki Allah ona yeter. Hiç kuşkusuz Allah emrini mutlaka yerine getirir ve hiçbir güç buna mani olamaz. Nitekim Allah her şey için bir ölçü belirlemiş ve kainatı hak, hukuk ve adalet esaslarına göre belli bir hikmet ve amaç doğrultusunda ve şaşmaz kanunlara bağlı mükemmel bir sistem halinde düzenlemiştir. Enfal suresi ayet 29'da yine Rabbimiz buyuruyor. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yürekten bir saygıyla bağlanarak, dürüst ve erdemlice bir hayatı tercih eder ve gücünüz yettiğince kötülüklerden sakınırsanız, o zaman Allah size iyi ile kötü birbirinden ayırt edebilmenizi sağlayacak bir kavrayış ve sağlıklı düşünme yeteneği verecek ve günahlarınızı silerek sizi bağışlayacaktır. Gerçekten Allah büyük lütuf sahibidir. Evet, saygıdeğer dinleyenler, takva ile ilgili hadisler. Ebu Hureyre radiyallahu an şöyle demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselama ey Allah'ın elçisi insanların en üstünü en değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber aleyhissalatü vesselam en takvalı yani Allah'ın emirlerine uymak konusunda en dikkatli ve duyarlı olan kimsedir buyurdu. Ey Allah'ın elçisi biz bunu sormuyoruz dediler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam o halde Allah'ın seçkin dostu İbrahim peygamberin oğlu Allah'ın peygamberi İshak'ın oğlu, Allah'ın peygamberi Yakub'un oğlu olan Allah'ın peygamberi Yusuf'tur. Hem kendisi hem babası hem dedesi hem de dedesinin babası peygamber olan bir şahıstan daha bahtiyar kim olabilir buyurdu. Yine Allah'ın elçisi biz bunu da sormuyoruz dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam o zaman siz bana Arap kabileleri arasında en faziletli en üstün olanları yani Arap'ın madenlerini soruyorsunuz. Bilin ki İslam öncesi dönemde hayırlı ve erdemli olanlar İslam'ı kavradıkları ve ona bağlı kaldıkları takdirde İslam döneminde de en hayırlı olanlardır buyurdu. Ebu Said el-Hudri radiyallahu Peygamber aleyhissalatü vesselamın Şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Dünya nimetleri gelip geçici olmasına rağmen tatlı ve çekicidir. Dikkat edin Allah onu sizin emrinize verecek ve bu nimetler karşısında nasıl davranacağınıza bakacaktır. O halde dünyanın bu yalancı cazibesine kapılıp aldanmaktan sakının özellikle de kadınların açılıp saçılarak bir fitne unsuru haline getirilmesine karşı dikkatli olun. Çünkü şer odakları her zaman kadının çekiciliğini kullanarak insanları ifsat etmeye çalışmıştır. Nitekim İsrailoğulları arasında ilk fitne kadınlarla ilgili olarak çıkmıştır. Abdullah bin Mesud radıyallahu antan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle dua ederdi: "Allah'ım, Senden hidayet, hakikati ulaşma bilgisi, takva, kötülüklerden sakınma bilinci, iffet, edep duygusu ve bir de gönül zenginliği isterim. Adi bin Hatim Etta'i radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı şöyle buyururken dinledim demiştir. Bir kimse herhangi bir konuda yemin eder de sonra yemininin aksini daha hayırlı görürse... Derhal yemininden vazgeçsin ve hayırlı olanı yapsın. Ayrıca yeminini bozduğu için de on fakiri doyurmak veya giydirmek yahut bir köle azat etmek suretiyle yemin kefaret ödesin. Buna gücü yetmiyorsa üç gün peş peşe oruç tutsun. Ebu Umame el-Bahili radiyallahu anh diyor ki, ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı veda hutbesinde şöyle buyururken dinledim. Ey insanlar! Allah'a karşı gelmekten sakının. Onun emir ve yasakları karşısında daima duyarlı ve bilinçli olun. Beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, malınızın zekatını verin. Kur'an'ın hükümlerini uygulayan yöneticilerinizi itaat edin. Eğer bu tavsiyelerimi yerine getirirseniz, doğruca Rabbinizin cennetine girersiniz. Evet saygıdeğer dinleyenler, bugünkü sohbetin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Ve ahiru davane enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.